Efendim Derişan. Türkiye DTK Radyo'da. DTK Radyo'da. Perişan efendim. Ömer Pekin'le Erkeğin Sesi. Arkadaş bir adam her gün dayak yer mi ya? Bıktım abiciğim her gün dayak yer mi? Artık kadınlardan dayak yemek istemiyorum. Büyük karı bana bir koydu. Pencereden aşağı lan gırdı sokağın ortasına düştüm. Nedir bu kadından çektiğim ya? Artık ben yapamıyoruz bıktım dayak yemedik yerim kalmadı bu kadar. Yani koca mıyım şamar oğlanı mıyım anlamadım. <gülüyor> Ömer Pekin'le erkeğin sesi. E, Ömer abiciğim ya şey diyecektim. Ya Tanju Allah'ım ne var ya? Abi, abi gel bırakalım mı oyunu ya? Garibini kandırmayalım abiciğim ya. E, benden, e, benden Ender Saraç falan olmaz abi. Ya Tanjucum sen ender saraç değil, ender faraçsın. Başkasısın yani. Abicim saraç faraç ne fark eder? Bırak şimdi dalgayı am ya. Ya adam anlarsa peki? İşte soracağın şeyler burada yazılı. Bu bölümde tedaviye geçmeden hemen süre bitti ayağına bitireceğiz kardeşim. Hadi. Of of abicim. Tamam hadi abicim. abicim. Hadi, hadi. Tamam abicim ya. Ne kadar da iyi bir şey oldun ya. Allah'ım ya Dinleyiciler Ömer Pekin'le Erkeğin Sesi'ne yine hoş geldiniz. Kilo mağduru bir erkeğimiz vardı geçen bölüm. Kendisi utandığı için isminin ve kilosunun açıklanmasını istemiyordu. Biz de kendisini zayıflatmak için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ve ünlülerin diyetisyen doktoru Ender Faraj Bey'i stüdyomuza çağırdık. Ender Faraj Bey geçen bölüm paravanın arkasındaydı. ''Mağdur erkeğimiz böyle şey olur mu? Niye doktor paravanın arkasında?'' diye sormuştu. Biz de onu haklı bulduk. Gerçekten de haklıydı. Ve Ender Bey'i paravanın önüne aldık. Şu anda kendisi paravanın önünde sevgili dinleyiciler. Ya, ya Ömer Bey, kardeşim doktoru paravanın önüne aldınız. E beni koydunuz bu sefer paravanın arkasına. Aynı şey. <gülüyor> Ama siz de ipe un seriyorsunuz. Yani bakın söylerim kilonuzu, isminizi de veririm öyle ortada kalırsınız yani <gülüyor> tehdit daha tamam tam yeter ki vermeyin. E, doktor bey e, hastamıza bir şey sormayacak mısınız? Ne sorayım abi? E, yani evet evet tabii ki tabii ki. E, mesela ne sorsam? Hah, e, ha hangi takım tutuyorsun abiciğim? Ya kardeşim şimdi benim kilomla ne alakası var ya? Alakası var tabii ya Araştırma yapılmış. Fenerli taraftarlar daha kilo mesela. İyi de ben eşplastıyım. <gülüyor> E ne demek yani? Beşiktaşlı şişmanlar olamaz mı abicim? Eee doktor bey hani size vermiştim ya ne soracağınızı falan kağıt yani. Ha, ha tamam e, tamam bakayım bakayım ne yazıyor. Ha, e, daha önce herhangi bir diyet uyguladınız mı peki abicim? E, evet kardeşim uyguladım. Ay diyeti uyguladım. Ay diyeti mi abicim? E, evet ay diyeti. Birisi tavsiye etti. Geçen sene dünyanın parasını verip aya gittik kardeşim. Biliyorsunuz ayda yer çekimi daha az olduğu için dünyada 120 kilo gelen bir kişi mesela ayda 20 kilo geliyor. Ayda iyi de dünyada aynı değişen bir şey yok. O yüzden ben de bıraktım ay diyetini. Evet dinleyiciler duyuyorsunuz para uğruna zavallı adama uydurma bir ay diyeti yapmışlar. Aman dikkatli olun ne idüğü belirsiz insanların tuzağına düşüp de Paranızı zayıflayacağız diye sakın ola ki kimseye kaptırmayın dinleyiciler. Gerçekten e, zor bir durum dinleyiciler. Evet zor bir durum dinleyiciler. E, peki başka ne diyetler yaptınız beyefendi? Vallahi diyetinin her türlüsünü yaptım ben. Mesela en son yaptığım diyet kutu diyeti. Kutu mu abicim? Nasıl oluyor bu kutu diyeti? Şimdi her şeyi kutu büyüklüğünde yiyorsun tamam mı? İşte sabahları kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bu televizyonda da duyduğumuz böyle izlemişsinizdir. Öğlen kutu kola büyüklüğünden nane suyu bir de akşamları spor diyetine kutu kutu pensa oyunu. <gülüyor> E, doktor Bey bu arada e, hastamızla ilgili birçok mesaj geliyor. E, gelsin abicim gelsin zaten bir şey bilmiyoruz yani. E, bunlardan birisi Eskişehir'den e, Şinasi bey göndermiş mesajı diyor ki mesajda durumunuza çok üzüldüm. Acaba diyor kendisi havuza atlayınca etrafa ne kadar su sıçratıyor diyor e, mesajında. E, Şinasi Bey şimdi havuz kaç metre olursa olsun ben atladığımız zaman çakılıyorum. Direkt hiç fark etmez yani. Herkes şikayetçi benden. Etrafta kim varsa ıslatıyorum ya. Ya artık şu zayıflam olayını geçsek ya. Söyle doktor bey. Gerçekten de söyleyin artık. Kilo verebilecek miyim? Ee, tek, e, dinleyiciler tekrar doktorumuza dönüyoruz. Evet Ender Faraj Bey. Bu hastamıza ne gibi bir tedavi öneriyorsunuz? E, demeye kalmadan süremizin bittiğini görüyoruz dinleyiciler. Hadi görüşmek üzere. Abiciğim, abiciğim, iyi ki bitirdin ya. Bana verdiğin kağıtta söyleyecek hiçbir şey kalmamıştı zaten. Oğlum onu niye söylüyorsun? Doktor bey yani... Önemli değil, önemli değil. Gerçekten de söylesin. Zaten ben de fazla kilo biri değilim. Evliyetten Emniyetten geliyorum. geliyorum. İnsanları zayıflatacağız diye kandırıp paralarını alıyor musunuz? Hadi bakalım, karakola hadi, ama, hadi. Ama, ması ama, ması ması müdürüm, yok, hadi. Ama sayın müdürüm, müdürüm, müdürüm. Hadi. Berişam FM, Berişam FM. Türkiye radyoları Türkiye radyoları Türkiye radyoları Radyolar, Radyolar. Perişan efem Perişan efem şimdi kadar Perişan efem Büyük ki saatlerde Yalnızca dünya radyoda Yazı ha var fikir Oynayanlar benim var fikir Mustafa Sarıtaş Teknik yapın benim var fikir. Ahaha <gülüyor> dinleyin dinleyiciler Perişan Efendi, tanımak Bilmek öğrenmek Ve dinlemek için Tıklayın www.perhivanfm.com www.perhivanfm.com